Nasrettin Hoca sizlerle. Selam sevgili yavrularım. Selam saygıdeğer yurttaşlarım. Şu andan itibaren... ...bir saat süreyle... ...sizlerin misafiri olacağım. Benim serüvenlerimi bilmeyen yoktur ama... ...insan ne kadar bilirse bilsin... ...bir bilmediği vardır sözüne dayanarak... ...anlatmaya başlıyorum. Evet, hoca bir gün tarlada dinlenirken yanına üç adam gelmiş. Biri uzun, biri kısa, biri köseymiş. Sana üçümüzde birer soru soracağız. Eğer doğru cevap verirsen biz eşek gibi bağıracağız. Eğer yanlış cevap verirsen sen eşek gibi bağıracaksın demişler. Hoca, sorun bakalım çok bilmişler demiş ve ilk soruyu uzun boylu sakallı sormuş. Söyle bakalım benim sakalımda kaç kıl var? Hoca başını kaşıyarak düşünmüş. Benim eşeğimin kuyruğunda ne kadar kıl varsa... ...sende de o kadar sakal vardır. Demiş. Uzun boylu sakallı adam. İspat et de görelim. Deyince hoca. Hele şu eşeğin kuyruğunun yanına otur da sayalım. Nasıl sayacaksın? Bir kıl eşeğin kuyruğundan... ...bir kıl senin sakalının kuyruğundan kopara kopara. Deyince... Uzun boylu kazandın hoca demiş ve eşek gibi bağırmış. Ay, ay, ay, ay, ay. Sıra ikinciye gelmiş, kısaya. Bil bakalım dünyanın ortası neresi? Demiş, hoca gene başını kaşıyarak düşünmüş ve... Benim eşeğimin durduğu yer. Demiş, bu sefer kısa... Nasıl kanıtlarsın? Deyince... inanmazsan git de ölç. Demiş ve bahsi kazanmış. Kısa da eşek gibi anırmış. Ay, ay. Sıra üçüncüye köseye gelmiş. O da böbürlene böbürlene. Söyle bakalım hoca efendi. Gökyüzündeki yıldızlar kaç tanedir? Deyince hoca şu cevabı yapıştırmış. Eşeğimde ne kadar kıl varsa gökyüzünde de o kadar yıldız vardır. Köse şaşırmış. O da arkadaşları gibi. E, nasıl ispat edersin? Demiş hoca. İnanmazsan akşama gel eşeği yanına otur da say. Deyince köse de eşek gibi anırıp. ...diye bahsi kaybetmiş. Oradan uzaklaşırlarken... ...hoca üç bilmiş... ...uzun, kısa ve köseye şöyle seslenmiş. Her şeyi bilirim diyen... ...hiçbir şey bilmiyor demektir. Hoca bir gece evde yatarken... ...damda bir hırsızın gezindiğini duymuş... ...ve karısına demiş ki... Yahu hanım... ...geçen gece eve geldim... ...kapıyı çaldım çaldım duyuramadım... Şu duayı okuyup ay ışığına tutundum da eve girebildim. Ay dede vay dede sokakta kaldım, beni eve indir dede dedim. Ellerimi ay dedeye uzattım kendimi bacadan içeri bıraktım. Bunu duyan hırsız tamam eve girmenin yolunu buldum demiş ve. Ay dede vay dede beni bu eve indir dede diip ellerini ay dediye uzatıp kendini bacadan koy verince diye evin içine düştü. Ah benim ayağım kolum diye inlerken hoca hanımına çabuk şu eşeğin ipini getir hırsızı bağlayalım da kaçmasın deyince yerde her tarafı kırılmış olan hırsız şöyle demiş: ah, Acele et hoca sen de o dua bende bu akılsız kafa oldukça kolay kolay kaçamam. Bir gün hocaya yaşını sormuşlar. Kaç yaşındasın hocam? Kırk yaşındayım. Demiş. Aradan on yıl geçmiş bir daha sormuşlar. Hoca gene. Kaç yaşındasın hocam? Tam kırk yaşındayım. Aman hocam on sene önce de kırk yaşındaydın. E deyince hoca söz bir Allah bir demiş Hoca bir gün ellerini kaldırmış. Yarab ne olur bana bin altın ver. Ama 999 verirsen katiyen kabul etmem diye dua ediyormuş. Zengin Yahudi komşusu hocanın duasını duymuş. Bir keseye 999 altın koyup bacadan içeri atmış. Hoca keseyi alıp saymış 999 altın yok mu? Eh 999'u veren Allah biri de verir diyerek keseyi kabul etmiş. Sabah olunca hocanın komşusu gelmiş. Hoca efendi bizim altınları ver bakalım. Ne altını kuzum? Dün gece bacadan attığım 999 altın. Ben sana şaka yaptım be. Ben şakadan anlamam. 10 parada vermem. Deyince Yahudinin etekleri tutuşmuş. Öyleyse mahkemeye gidelim. Ben mahkemeye yaya gidemem. Katır isterim. Demiş. Yahudi koşa koşa gidip bir katır alıp gelmiş. Hoca bu sefer de "Ben katırın üstünde giderken üşürüm. Onun için bir daha kürk isterim." deyince Yahudi gidip bir de kürk alıp gelmiş ve hakimin önüne çıkmışlar. Hakim "Sen bu adamın 999 altınını almışsın. Geri vermiyor musun?" Hoca da Efendim bu adam yalancının biridir. Bundan her iftira beklenir. Sırtındaki Kürt'le altındaki katırın da sahibi çıkacak diye ödüm patlıyor. Deyince Yahudi gözlerini patlatarak bağırmaya başlamış. Yalan değil hakim efendi altındaki katır da üstündeki Kürt de benindir. Diye bağırınca hakim. Hoca'nın dediği çıktı sen iftiracının tekisin defol. Demiş. ...hoca da 999 altın, bir katır ve bir de kürk sahibi olmuş. Nasrettin Hoca bir gün pazarda dolaşırken... ...ufak bir papağanın on altına satıldığını görür. Hemen koşarak evine gider... ...ve emektar hindiyi yakaladığı gibi koltuğunun altına sıkıştırır... ...soluğu pazarda alır... ...ve hindiyi göstererek bağırmaya başlar. araç mezat, araç mezat, on altına, on altına... Hocanın feryadını işlerler onun etrafına halkalanırlar. Hem gülerler hem hocaya sorarlar. Canım hoca bir baba hindi için on altın istenir mi? Sende hiç insaf yok mu ya? Be hey okulsuzlar. Biraz evvel burada piliç kadar bir papanı on altına satıldığını görmediniz mi? Ama o papağandır. Onun marifetleri vardır hocam. Allah Allah neymiş bakalım marifeti? E, ne olacak insan gibi konuşuyor. Hoca koltuğundaki hindiyi havaya kaldırarak bağırır. Ha, ne olmuş yani o konuşursa bu da düşünür. Bir gün hocanın evine hırsız girer. Karısı telaşla... Yahu hırsız geziniyor. Deyince hoca kayıtsızca şunu söyler. Sen hiç tınma o işe yarayacak bir şey bulsun elinden alması kolaydır. Gece yarısı hocanın kapısının önünde bir gürültü oldu. Hoca çıkıp gürültünün sebebini anlamak ister. Kuzum ne mi lazım yat yerinde gece yarısı başkalarının işine karışma der. Hoca aldırmayarak yorgana bürdür kapının önüne çıkar. Meseleyi anlamak için soruştururken gürültü arasında bir herif gelip bir asılışta yorganı hocanın üstünden çekip alarak karanlığa karışır. Hoca soğukta titremeye başlar ahide de dağılmaya başladığından içeriye girer. ...ne varmış ne oldu... ...diye sorunca... ...kavga bizim yorganın üstüneymiş... ...yorgan gitti... ...kavga bitti... ...bir gece hocanın evine hırsız girer... ...birçok eşyasını yüklenerek giderken... ...hoca da kendi yattığı odanın eşyasını omuzlayınca... ...hırsızın peşi sıra gider... ...hırsız eve girerken hoca da ardından gitmek ister... ...benim evimde ne işim var... ...diye çıkışınca hoca şu cevabı verir... ...yahu biz bu eve göç mi... Nasreddin hoca bir gün komşularına öldükten sonra kendisini eski bir bezara gömelerini vasiyet etmiş. Sebebini sormuşlar hoca şu cevabı vermiş. Canım kabir eskidir diye belki sual melekleri gelmezler. Gelseler de görmüyor musunuz ben eski ölülerdenim derim ve atlatırım. Köylünün biri hocaya bir tavşan getirir. Hoca köylüye elinden geldiği kadar ikram eder. Bir hafta sonra yine aynı köylü gelir... ...hoca tanıyamaz. Siz kimsiniz? Geçen hafta size tavşan getiren köylüyüm... ...der. Hoca güler yüz gösterip... ...çorba çıkarır. Birkaç gün sonra... ...üç dört köylü gelip misafir olmak isterler. Hoca... E, ya siz kimlerdensiniz? ...diye sorunca... Tavşan getirenin komşusuyuz. Derler. Hoca bunlara da yemek çıkararak misafir eder. Bir hafta sonra yine birkaç kişi gelir. Hoca bunlara kim olduklarını sorar. E, siz kimlerdensiniz? Tavşanı getirenin komşusunun komşusuyuz. Ya öyle mi? Hoş geldiniz. Diyerek ortalık kararmadan hemen önlerine bir tas su getirir. Köylüler tasa şaşkın şaşkın baktıktan sonra bunun ne olduğunu sorunca hoca şu cevabı verir. Tavşanın suyunun suyunun suyudur. Komşular bir bahis tutuşturarak hocaya bir ziyafet verdirmeyi aralarında kurarlar. Nihayet meseleyi hocaya açarak işi inada bindirmek için... ...bir iş var ama sen bunu yapamazsın derler. Hoca işi sorunca anlatırlar. Ne işiymiş o bakalım? Bu gece sabaha kadar şehir meydanında duracaksın. Sabah namazına büyük camide buluşacağız. Yapabilirsen biz sana ziyafet çekeceğiz. Yapamazsan sen bize. Fakat yanında hiçbir ateş bulunmayacak. İyice düşün taşın hoca. Böyle budalaca işe girmem ama... Sizle ne adam olduğumu göstereceğim der. Nihayet yeri tayin ederler. Hoca sabaha kadar bekler. Sabahleyin camide buluşunca nasıl vakit geçirdiğini sorarlar. Hoca da... Kardan her yer bembeyazdı. Sabaha kadar fırtına devam etti. Çok uzak mahalledeki bir mum ışığından başka da aydınlık görünmüyordu. Der demez. Olmadı, olmadı. Mukavvemizde ateşahit hiçbir şey bulunmayacaktı. Sen o ışıktan ısınmışsındır. Kaybettin hocacığım. Kaybettim. Herkes tasdik edince hoca ziyafete mahkum olur. Ertesi akşam hocanın evi dolup taşar fakat bir türlü yemeğin çıkacağı yok. Nihayet hocayı aramak için avdaya çıkarlar bir de bakarlar ki hoca bir ağacın dalına kocaman bir kazan asmış altına da bir mum koymuş karşısında oturmuş bakıyor. Nedir bu hal hocam ne yapıyorsun? Ne yapayım size yemek pişiriyorum. Ayol gökyüzüne bir kazan asmışsın altına bir mum yakmışsın hiçbir mumdan bu mesafedeki kazan kaynar mı? ...deyince hoca cevap verir... ...bre köfte horlar... ...iki gün evvelki gecenin ayazında... ...karşı mahalledeki mum ışığından... ...ısındığıma hükmedersiniz de... ...bu mumdan kazanın kaynayacağına... ...neden inanmazsınız... ...bir gün hoca evine dönerken... ...birkaç komşuya rast gelir... ...efendim bu gece bize gidelim de... ...akşam çorbasını bizde içelim... ...der... ...komşular da pek güzel diyerek... ...hocanın arkasına düşüp eve gelirler... Hoca onları odaya çıkardıktan sonra içeri girer. Karıcığım bir kaç misafir yatırdım. Bir tas çorba ver de içelim. İlahi eve yağ pirinç getirdiğin var mı ki çorba tasını eline alıp da komşulara çorba istersin? Deyince hoca mahzun olarak çorba tasını eline alıp komşuların yanına gelip şöyle der. Ayıplamayın arkadaşlar. Eğer bizim evde yağ pirinç olsaydı şu tasla size çorba çıkaracaktı. Demin. Bir gün hiç tanımadığı bir adam... ...evine gelip hoca eğer lüzumu yoksa eşeğini vermesini rica eder. Hoca... Eşek evde değil! Derken... <gülüyor> tam o sırada ahırdan eşeğin yanık feryadı yükselmez mi? Adam... Hoca sana teessüf ederim. Eşek evde bulunduğu halde bana vermemek için yok diyorsun. Hoca hiddetle cevap verir. Sen, Sen ne acayip adamsın yahu! Asıl ben sana teessüf ederim. Eşeğin sözüne inanıyorsun da... ...ak sakalımla benim sözüme... ...inanmıyorsun. Nasrettin Hoca bir gün camide vaaz için... ...kürsüye çıkıp halka der ki... Ey Allah'a bin kere şükredelim ki... ...deveye kanat vermemiş. Halk merak ederek bunun sebebini sorar. Nasrettin Hoca da... Be hey gafiller! Deveye kanat verseydi... ...koca koca develer damlarımıza konup... ...evlerimizi başımıza götürürlerdi. Bir gün hoca merhum... ...huysuz bir ata binmiş. At alabildiğine koşuyormuş. Yolda biri sormuş. Nereye hocam? Atın istediği yere. Bir kız evlendiğinin üçüncü ayında doğurmuş. Çocuğa bir at bulması için hocaya başvurmuş. Hoca düşünmüş taşınmış... Efendim, bunun adını Express koyun demiş. Sebebini sordukları zaman e, dokuz aylık yolu üç ayda alan çocuğa bundan başka isim yakışmaz. Hocaya sormuşlar. Çayda boy up testi için yıkanırken hangi yana dönmek sevaptur hocam? Elbiselerin bulunduğu yana. Ee, neden? Elbiseleri çalmasınlar diye. Bir gün hocanın parasını çalmışlar. Ya Rabbi, senin neye ihtiyacın vardı ki paramı çaldırttın diye feryat ederek mescide gitmiş. Sabaha kadar ağlamış. O günlerde geminin birisi fırtınaya tutulmuş. İçindekiler kurtuldukları takdirde hocaya biraz para vermeyi adamışlar. Meğer verdikleri para tam hocanın çaldan parası kadar değil miymiş? Hoca hayretle şöyle demiş. Allah Allah bir gece mescitte ağlamakla cenab Allah paramı geri gönderdi. Nasreddin Hoca komşusundan bir kazan almış. İşini gördükten sonra içine bir tencere koyup geri vermiş. Komşu... Hoca bu tencere nedir diye sorunca... Kazan doğurdu demiş. Kazan sahibi tabiatıyla memnun olmuş. Aradan birkaç gün geçince hoca aynı kazanı gene istemiş. Geri götürüp vermemiş. Komşusu kazanın ne olduğunu sorunca da hoca... Kazan öldü demiş. Komşusu... Ama hocam kazan hiç ölür mü diye sorunca hoca şu cevabı vermiş. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Nasrettin Hoca merhumun kapısına alacaklarından biri dikilmiş. Paramı isterim paramı. Hoca herifi kolay kolay atlatamayacağını anlayınca dur be adam dur yahu. öyle telaş edip durma. Bizim oğlan daha çalı çırpı toplamaya gitti. Neredeyse gelir. Çalıları sokağa dikeceğim Gelip geçen koyunların tüyleri çalılara takılacak Bizim karı onları toplayıp eğirecek Ben de götürüp satacağım Bu parayla de sana olan borcumu ödeyeceğim Bu sözler karşısında kendini zaptı demeyen alacaklı başlamış gülmeye Bunu gören Nasrettin Hoca da şöyle demiş Peşim paranın kokusunu aldın gül bakalım gül Gül Hoca bir yaz günü tarlada çalıştıktan sonra dinlenmek üzere iri iri helvacı kabaklarının bulunduğu tarladaki büyük ceviz ağacının altına uzanır. Bir ara başını kaldırıp ağaçtaki cevizlere bakar. Sonra gözü yerdeki kabaklara ilişir. Kendi kendine Allah Allah Allah Allah Rabbim işine karışılmaz ama bu ne ters iştir yahu. Koca ceviz ağacının sağlam dalları ucundaki meyveler ufacıkta kocaman kabakların sapları sicim gibi incecik. Oysa ki kabakların ağaçta cevizlerin de yerde bitmesi daha uygun olmaz mıydı? Diye söylenirken tepesindeki ağaçtan kopan bir ceviz tak diye başına düşüp de canını acıtınca ellerini açıp şükretmeye başlardı. Ah! Oh! Ey ulu Tanrım! Tövbeler olsun, tövbeler olsun senin işine karıştığım için. Sen işini bilirsin ya Rabbi! Eğer kafama şu ceviz yerine kocaman bir kabak düşseydi benim halim ne olurdu? Parlak, mehtaplı bir yaz gecesiydi. Hocanın uykusu kaçtı. Çubuğunu doldurup ateşledikten sonra... ...açık duran pencerenin öndeki sedire gelmiş kurulmuş... ...bahçesini seyrederken birdenbire ağaçlardan iri yapılı... ...dev gibi bir adamın kollarını gerip durduğunu görmüş. Hemen yerinden sıçrayarak yatağında derin uykuya dalan karısını uyandırmış... Yahu bana bak çabuk çabuk kalk şu benim okla yayımı getir... ...karısı onları getirmiş... ...hoca hemen bahçedeki adama nişan alır... ...ve oku karnından saplar... ...ertesi sabah erkenden bahçede vurduğu adamı... ...görmeye inen hoca bakar ki... ...vurduğu adam meğerse kendi kaftanı değil mi... ...tam göğsünden kocaman bir delik açmış. Bunu gören hoca hemen yukarı çıkar... ...abdest alarak sabah namazını kılar. Namazdan sonra yüksek sesle Tanrı'ya şükrederek dua eder. Bunu duyan karısı... Yahu ne oldu biz de bu teşekkürün sebebini anlayalım. Deyince hoca şu cevabı verir. Aptal karı görmüyor musun okun açtığı deliği... ...ya ben de o sırada kaftanın içinde olsaydım... ...kaftanın içinde olmadığıma şükrediyorum. Nasretin Hoca çalı çırpı toplamak üzere eşeğiyle dağa çıkar. Hoca işe yarar çalıları toplamakla meşgulken eşek ortadan kaybolur. Toplayacağını toplayan hoca etrafına bir göz atar. Eşeğini göremeyince aramaya koyulur. Bir taraftan araştırmalarına devam ederken... ...diğer taraftan bir şarkı tutturmuş keyifli keyifli okumaya başlar. O sırada hocanın karşısına çıkan yolculardan biri hocaya... Kolay gelsin hocam. Daha başında kendi kendine ne arıyorsun? Hoca da... Eşeğini kaybettim de onu arıyorum. E peki eşeği kaybolan adam böyle keyifli keyifli hiç güler mi? Hiç şarkı söyler mi? Diye sorunca hoca içini çekerek... Ah bir ümidim şu dağın arkasında kaldı. Bizim eşeği orada da bulamazsam sen sayra ile bendeki feryadı. Hocanın evinde kazayla ateş çıkmış. Komşularından biri koşup hocayı bularak telaşla... ''Efendi evin yanıyor.'' demiş. Hocaysa hiç aldırış etmeyerek şöyle demiş. ''Vallahi kardeşim bizim hanımla işleri aramızda taksim ettik. Ben evin dışında olan bitenlerle meşgul olurum. Hanım ise ev işlerine bakar. Zahmet olmazsa yangın haberini bizim hanıma ulaştırıver.'' Komşulardan geveze bir kadın bir gün hocaya gelerek... Aman efendi bu bizim deli kıza sevabına bir nefes ediver. Zira evde yaptığını bırakmıyor. Deyince hoca yakından tanıdığı bu komşusuna şu tavsiyede bulunur. Bana bak hanım ona benim gibi ihtiyarın nefesi tesir etmez. aklım varsa ona genç bir koca bul. Ona hem hocalık hem de kocalık yapar. Aile gailesi çocuk telaşı onu yakın zamanda uslandırır. Melek gibi yapar. Hocanın evine hırsız girer. Hoca yüklüğün içine saklanır. Hırsız evi yukarıdan aşağıya arar tarar... ...çalacak bir şey bulamaz. Acaba yüklükte bir şey var mı diye... ...kapısını açınca bir de bakar ki... ...hoca ayakta dimdik duruyor. Hırsız heyecandan şaşırarak... <gülüyor> siz, siz, siz burada mısınız hocam? Deyince hoca hiç telahsız cevap verir. <gülüyor> evet çalacak bir şey bulamadığın için... ...senden utandım da... ...buraya saklandım. ...hoca'yı kandırarak çirkin bir kadınla evlendirmişlerdi. Güvey gecesi kadın kırıtarak hocaya... ...efendi akrabanızdan kimlere görüneyim kimlere görünmeyeyim? ...diye sorunca hoca başını öte yana çevirerek şöyle dedi. Bana görünme da kime görünürsen görün. Hoca bir akşam yorgun argın evine geldiği zaman... ...karısını başında çatkı, suratı asık bir halde bulunca... Yine lehim var be Gülmez Melaike. Sabahtan akşama kadar bir lokma ekmek için dedenir dururuz. Sonra da eve gelince böyle çatık bir yüzle karşılaşırız. Seninci de biraz fazla oluyor. Deyince karısı. İlahi efendi sebebini anlamadan haksız yere bana niye sitem edersin? Nereden geliyorsun diye sordunlu. Komşunun yeni geleni sizlere ömür. Biraz evvel baş sağlığına gitmiştim. Deyince hoca başını sallamış şöyle demiş. Ben senin düğün evinden geldiğin günleri de bilirim. Hoca davet olunduğu bir ziyafete eski elbisesiyle gider. Kimse ehemmiyet vermez. Hemen gizlice oradan sıvışır... ...evine koşarak bayramlık elbiseleriyle kürkünü giyer geri döner hoca'yı ikram ve iltifatla kapıdan karşılayarak baş hocam, Nefis yemekleri işaret ederek buyurun derler. Hoca kürkün ucunu yemek sağına uzatarak ya kürküm ya deyince hocam, hocam, hocam ne yapıyorsun hocam? Ne yapacağım? Biraz evvel geldim, hiç itibar görmedim. Kürkümü giydim geldim. Şu itibara bak. Demek ki bu itibar bana değil kürk'eymiş. Onun için ya kürküm gel diyorum." Hoca bir gece karısını uykudan uyandırarak Yahu çabuk şu benim gözlüğümü ver Demiş kadın kalkıp vermiş Hoca gözlüğünü takarak etrafına bir müddet baktıktan sonra Tekrar dalmak üzereyken karısı yarı merak yarı da hiddetle İlahi efendi gecenin bu vaktinde beni uykudan uyandırdığına bakılırsa Gözlükte görülecek pek mühim bir işin olacak Acaba nedir? Diye sorunca hoca şöyle demiş Hiç bir rüya görüyordum da ...gözlüksüz iyi saçamadığım için seni uyandırdım. Hocanın tatlı sohbetinden hoşlanan Akşehirli delikanlılar... ...bir gün onu hamama götürürler. Soyunup içeri girerler. Göbek taşında biraz dinlendikten sonra işlerinden birisi... Arkadaşlar gelin hepimiz tavuk gibi yumurtlayalım. Kim yumurtlayamazsa hamam masrafımızı o görsün diye teklif etti diğer arkadaşları bunu kabul ederek gıt gıt, gıt gıdak diyerek el çabukluğuyla peştemalları altından birer yumurta çıkarıverdiler bunu gören Nasrettin hoca göbek taşının üstüne çıkarak horoz gibi yüksek sesle ötmeye başladı <gülüyor> hocam, hocam, ne hocam, ne ya? hocam ya, diye sorunca o hiç istifini bozmadan şu cevabı verdi yahu bu kadar tavuğa bir horoz lazımdır herhalde Hocanın eşeğini çalmışlar. Ertesi günü bunu dostlarına yana yakılı anlatırken dinleyenlerden biri... İyi ama hoca ahırın kapısına bir kilit asmalıydın. İnsan evinin duvarını biraz yüksekçe yapmaz mı? Ah hocam ölmüş müydün ya? Herif koca hayvanı koynuna sokup gitmedi ya. Eşek ağırdan çıkarılıp sokak kapısından aşırılıncaya kadar siz neredeydiniz? Ben sokak kapımı kilitler, anahtarı baş yastığımın altına koyarım. Hırsız da böyle sere serpe alıp götürmeye cesaret edemez. İşte böyle bir sürü laflarla hocanın canını sıkarlar. Nihayet hocanın sabrı tükenerek şöyle der. Yahu ağalar, doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz ama insaf ediniz be. Hep kabahat bende mi? Şu hırsızın hiç mi suçu günahı yok yani? Hoca merkeple giderken hayvanın eğilip kokladığı dışkıları... ...yem torbasına doldurup akşam hayvanın boynuna asar. Eşeğin huysuzluk edip başını silkerek torbadan çıkarmaya çalıştığını görünce de şöyle der. Ne de durursun be hain hayvan. Sen beğendin ben topladım. Bir gün hocaya merkebinin ırmağa düştüğünü haber vermişler. Hoca ırmak kenarına gidip suyun çıktığı tarafa yani menbaana doğru yürüyünce orada bulunanlar... Suyun akıntısına göre alt tarafa doğru gitmemiz lazım değil mi hoca? Deyince hoca şu cevabı verir. Ah ah siz onun ne aksi ne inatçı olduğunu bilmezsiniz. Onun her işi terstir. Hoca uyurken rüyasında adamın biri kendisine dokuz akçe verir. Bunları az görerek adama bu parayı on akçe yapması için hoca yalvarır. Bu arada uykudan da uyanır elinde bir şey göremeyince gözlerini tekrar kapayarak ziyanı yok canım 9 olsun ver. Bir gün Akşehir'in delikanlıları hocayla alay etmeye karar verirler ve ayaklarını dereye sokup birbirlerine karıştırırlar. Sonra da hocaya "Hocam şu ayakların hangisinin hangimizin olduğunu gösterebilirsen" ...sana altın veririz. Derler. Hoca sopayı suda çırpınan ayaklarına indiriverince... Hepsi... can acısıyla ayaklarını geri çekerler. Nasrettin Hoca da şöyle der. İşte şimdi herkes kendi ayağını buldu. <gülüyor> hoca bir gün ağaca çıkmış. Oturduğu dalı kesmeye başlamış. Bunu gören yolcunun biri aşağıdan seslenmiş. Hoca düşeceksin... Hoca aldırmış etmemiş işine devam etmiş. Biraz sonra kestiği dalla birlikte düşmüş. Hemen kalkıp herifin arkasından koşmuş. Yetişince yakasına yapışmış. Söyle bakalım sen benim düşeceğimi bildin. Öleceğimi de bilirsin ne zaman öleceğim. <gülüyor> Demiş adamcağız yakasını sıyırmak ee, için. Hoca efendi eşeğin sırtına ağır yük vurup yokuşa sür. İlk zarta da canının yarısı ikinci zartada hepsi gider. Hoca yolcunun dediğini yapmış. Hoca eyvah ölüyorum diye bağırarak sırt üstü uzanmış. Başına toplanan halk sahiden öldü zannetmişler. Bir tabuta koyup evine götürürlerken bir çamurlu yere gelmişler. Ya, nereden geçeceklerini münakaşa ederlerken hoca tabuttan başını kaldırmış ve bir yolu göstererek bağırmış. Ben sağlığımda buradan geçerdim demiş. Karısı bir kış gecesi hocaya yorganımız pek ince oldu bize bir yorgan lazım demiş. Hoca da akarı yorgana pamuk lazım. Onun da okkası bilmem ne kadar. Şimdi ben sana nereden pamuk bulayım demiş. Fakat kadına meram anlatamayınca çuvalı omuzlayarak kapıya inmiş. Karısı Aa ne yapacaksın onu? diye sora dursun hoca başlamış sokaktaki karları avuç avuç çuvalın içine doldurmaya kadın pencereden ilahi efendi senin aklın yok galiba hiç karı insanı ısıtır mı diye söylenmeye başlamış hoca gülerek de şu cevabı vermiş <gülüyor> asıl senin aklın yok be kadın hiç kar insanı ısıtmamış olsaydı dedelerimiz bunca yıldır kar altında mışıl mışıl uyuyabilirler miydi Nasrettin Hoca pek sıcak bir yaz gününde yaya olarak civar kasabalardan Akşehir'e geliyormuş. Bir ara öyle müthiş hararet basmış ki susuzluktan çatlamak derecesine gelmiş. Tam bu sırada önüne lülesine ağaç parçası sokulmuş bir çeşme çıkmış... Hoca hemen koşup ağaç parçasını lüleden çıkarmış. Fakat birdenbire şiddetle fışkıran su hocayı baştan aşağı kadar öyle bir ıslatış ıslatmış ki... ...bu hale fena halde kızan hoca bir taraftan ağaç parçasını eski yerine sıkıştırmaya çabalarken... ...öte taraftan da söyleniyormuş. Ha böyle deli deli aktığın için sana bu kazığı sokmuşlar herhalde. Nasrettin hocaya bir gün sormuşlar. Hocam. ...en tehlikeli hayvan hangisidir? Hoca hiç sözünü sakınmadan... İnsanlar! ...diye cevap vermiş. Karşısındakiler hayretle... Aman hocam nasıl, nasıl olur hocam? <gülüyor> ...diye sorunca hoca hemen cevabı yetiştirmiş. Köpek ekmeğini yediği adama... ...hıyanet etmez. Yılan kendine dokunmayanı sokmaz. Kurt bile insanın... ...geçtiği yolda görünmez. İnsan dediğin öyle midir ya? İnanmazsanız birine iyilik edin... ...bakın ne karşılık göreceksiniz. Nasreddin Hoca bir gün eşeğine binmiş pazara gidiyormuş. Yolda arkasından bir atlının gelmekte olduğunu görür. Herif hocanın hizasına gelince biraz takılmak ister ve... Hocam eşek nasıl gidiyor? Der. Nasreddin Hoca hemen cevabı yapıştırır. Eşek mi? Atla gidiyor atla. Nasreddin Hoca'ya sormuşlar. Ay yenilenince eskisini ne yaparlar? Nasrettin Hoca hemen karşılığını vermiş. Kır kıp kır yıldız yaparlar. Bir gün hocanın tarlasına bir öküz girmiş. Hoca eline bir sopa alıp üzerine yürümüş. Öküz kaçmış. Aradan bir hafta geçmiş. Hoca bir köylünün arabasından koşulu öküzü görüp tanımış. Eline kocaman bir odun parçası alarak öküze birkaç defa vurmuş. Köylü öküzü niçin dövdüğünü sorunca da... Sen aklının yetmediği işe karışma... O suçunu bilir. Mehtaplı bir gecede hoca kuyudan su çekmek ister. Bir de bakar ki ay kuyunun sularına aksetmiş. Çabucak bir iple bir bakraç tedarik ederek... ...şu zavallıyı kurtarayım kuyudan. ...der ve ipi kuyuya sarkıtarak bir müddet sonra çeker. İpin ucundaki bakraç bir taşa takıldığı için... ...hoca her ne kadar zorlasa da çekmeye muvaffak olamaz. Nihayet ip kurtulur fakat hoca sırt üstü yere düşer. O anda gözü gökteki aya ilişince şöyle der. Ah! Allah'a şükürler olsun. Çok zahmet ettim ama ay yerine geldi. Hoca günün birinde camiye giderek oradaki cemaate vaaz vermek maksadıyla kürsüye çıktı ve yüksek sesle... Ey dindaşlar! Ben size ne söyleyeceğim bilir misiniz? Yerden bilirim hocam nasıl biliriz? Cemaat bilmediklerini söylediler. Hoca da... E, siz bilmedikten sonra ben ne söyleyeyim? ...deyip kürsüden indi. Birkaç gün sonra hoca gene camiye gelip kürsüye çıktı. Cemaate bu sefer de aynı soruyu tekrar etti. Bu sefer cemaat lafının alt tarafını dinlemek için... ...diye karşılık verdiler. Bu sefer de hoca... ...öyleyse bildiğiniz şeyi bir daha ne diye anlatayım. Deyince cemaat hayrette kaldı. Birkaç gün geçtikten sonra hoca gene camiye gelip kürsüye çıktı. Ey cemaat benim ne söyleyeceğimi bilir misiniz? Camidekiler ikiye ayrıldı. Kimi... Bilir biliriz, biliriz. Kimi de, biliriz biliriz biliriz biliriz biliriz dediler. Bunun üzerine hoca o halde bilenler bilmeyenlere anlasınlar. Nasrettin Hoca merhum bir gün kırda gezerken bakmış ki karşıdan bir süvari kafilesi tozu dumana katarak geliyor. Korkmuş ve yanındaki bir mezarlığa seyirip eski bir kabrin içine gizlenmiş. Bunu uzaktan gören kafile gelip hocayı bulmuşlar ve meraklarını gidermek için sormuşlar. Bre hoca biraz evvel dışarıda geziyordun şimdi mezara girmişsin ne yaparsın buralarda? Hoca telaşına uygun ve ikna edici başka bir lakırdı bulamayıp şöyle demiş. Heh, ben bu mezarın ölüsüyüm de şöyle bir hava almaya çıktım. Nasreddin Hoca bir gün sarıklı bir adamla karşılaşır ve derhal kırk yıllık ahbap gibi konuşmaya başlar. Epeyce hoş beşten sonra ayrılırlar. Hoca birkaç adım ilerleyince birdenbire dönüp adama sorar. Yahu sormak ayıp olmasın ama ben seni tanımadım. kim olduğunu söyler misin? Adamcağız hayret içinde. Peki, peki da saatlerce benimle ne diye ahbaplık ettin? Ben ne bileyim ben birader ben ne bileyim? ...kavuğum kavuğuma, kaftanın kaftanıma benziyor... ...ben de seni kendim sandım. Hoca Akşehir gölünün kenarına gelerek... ...elindeki yoğurt kasesini bir kaşıkla göle boşaltıp karıştırır. Bunu gören biri ne yaptığını sorar. Ne yapıyorsun hocam? Hiç, göle yoğurt mayalıyorum. alıyorum. Hiç göl yoğurt mayasını tutar mı? Deyince hoca şu cevabı verir. Ya tutarsa... Nasrettin Hoca ile karısı arasında eşeğe yem vermek yüzünden patırtı çıkmıştı. Hoca karısına eşeğe sen yem vereceksin. Karısı da hayır illa sen vereceksin diye inat ediyordu. Nihayet hoca şu teklifi ortaya atar. İkimiz de ağzımızı kapayalım. Kim evvel konuşursa eşeğin yemeğini o versin. Dedi. Kadın bu teklifi kabul etti. Fakat sonradan konuşmadan duramayacağını anlayınca komşulara giderek hocayı evde yalnız bıraktı. Biraz sonra evi tenha ve sessiz gören hırsızın biri içeri girip öteberiyi çalmaya başladı. Hoca bunu görüyordu ama ses çıkarmıyordu. Hırsız eşyayı kaldırıp gitmişti. Bir müddet sonra komşulardan dönen hocanın karısı evini tam takır bulunca yüksek sesle bağırdı. Eyvah ne oldu bizim evi kim soydu? Hoca hemen yerinden fırlayarak şöyle dedi. Ah konuştun kadın eşeğin yemini sen maracaksın. Hoca bir gün adam akıllı hastalanmıştı. Yatağından günlerce kalkamadı. ''Karıcığım en güzel ve en parlak elbiselerini giy... ...elinden geldiği kadar da süslen ve gel şöyle yanıma otur. Yanımdan da hiç ayrılma.'' Deyince karısı sordu. ''Nasıl olur hocam sen ölüm döşeğinde ıstırap içinde kıvranırken ben süslenmeye uğraşır mıyım? Hastanın yanında düğünlük elbiseyle oturulur mu?'' Bunun üzerine hoca şu cevabı verdi. E, görüyorsun ki hastayım. Azrail ha geldi ha gelecek. Sen yanımda böyle süslü otur ki... Azrail canımı almaya geldiği zaman... ...belki seni beğenir, benim yerime seni alır gider. Hoca tavuklarını bir kafese doldurup Sivrisar'a götürmüş. Yolda hayvanların haline acımış, hepsini salıvermiş... Her ikisi bir tarafa dağılmışlar. Fena halde kızan hoca elindeki değnekle horozun üzerine yürümüş. Gece yarısı sabahın yaklaştığını biliyorsun da... ...güpe gündüz Sivrihisar'ın yolunu bilmiyorsun değil mi? Nasrettin hoca yol kenarındaki mezarlıkta dolaşırken... ...açık bir kabrin içine düşmüş. Birden kulağına çan sesleri gelmiş... ...bu seslerin öbür dünyadan geldiklerini zannederek... ...kabirden fırlayıp çıkmış. Yolda sırayla geçmekte olan... ...fincancı katırları ürküp birbirine karışmışlar. Katırcılar sopaları çekmişler. Hocanın üzerine yürümüşler. Aa, sen ya, sen kimsin hocam? Ben dünyayı sayıda çıkan bir ölüyüm. O dünyayı güzelce seyrettirelim sana. Ha? Deyip hocayı adam akıllı Aa. bir dövmüşler. Aa. Aa. Zavallının... ...başını yarmışlar, her tarafını mosmor etmişler. Hoca kendini eve zor atmış. Nereden geldiğini soranlara, öbür dünyadan geldiğini söyleyince... Öbür dünyada ne var ne yok hocam diye <gülüyor> sormuşlar. O da şöyle demiş. Fincancı hatırlarını ürkütmezsen hiçbir şey yok. Bir sabah hoca evden çıkarken komşusu... Aman hoca... Dün akşam sizin evde yüksek sesle konuşmalar, gürültüler vardı. O neydi o? Diye sorunca. Bizim hanımla biraz ağız kavgası yaptık. Hırsından cübbeyi merdivenlerden paldır küldür aşağı attı da onun sesiydi. Amma da yaptına. Hiç cübbe bu kadar ses çıkarır mı? Deyince hoca başını yere eğerek demiş ki. Te sus da birader karıştırma. Cübbenin içinde de vardım. Hoca yer altında bir ahır yapmak hevesine kapılmış. Toprağı kaza kaza komşusunun ahırına gelmiş. Bir sürü öküz görünce koşa koşa karısının yanına gitmiş. Karı, karı müjdemi isterim müjdemi isterim. Eski zamandan kalma bir ahır öküz buldum. Hocanın iki kızı varmış. Birinin kocası çiftçi ötekinin kocası kiremitçiymiş. Hoca kızlarının hatırlarını sormuş. Nasılsın kızım? Kocası kiremitçi olan... Bu sene yağmur yağmazsa kocam bana bir takım elbise yapacak. Ha, peki sen nasılsın yavrum? Kocası çiftçi olan... Bu yıl yağmur yağarsa kocam bana kürk alacak. Demiş. Hoca ikisini de dinledikten sonra şu cevabı vermiş. Hadi hayırlısı. Biriniz ayvayı yiyeceksiniz ama hanginiz bilmez. <Gülüyor> Hoca bir sabah kasaptan üç okka et alıp evine bıraktı. O işine gidince karısı kadın ahbaplarını çağırarak hocanın getirdiği etle onlara mükemmel bir ziyafet çekti. Akşam eve gelip de önüne bulgur pilavı konduğunu gören hoca. Yahu hani bizim et diye sordu karısı. Sorma efendi ben bulaşık yıkarken hınzır kedi açık kalan dolaptan eti kapıp gitmiş. Hoca hiç sesini çıkarma. Mangal altında uyuyan kediyi çıkarıp Kantarda tarttı 3 kilo geldiğini görünce şöyle bağırdı Bıra imanı yok kadın Eğer bu kedi ise et nerede Et ise kedi nerede Hoca bir iki defa evine ciğer alıp getirir Fakat karısı komşularıyla güle oynaya yer Akşam olunca hocaya Ciğerleri kedi kaptı Yalanını tekrarlarmış. Hocanın artık canına tak etmiş. E yahu karı bu ciğerlere ne oluyor böyle? Aylardan beri bir ciğer yağınızı yemek kısmet olmadı. Karısının da... Ne bileyim ben kedi kapıyor işte. Cevabını vermesi üzerine hoca... ...hemen bir kenarda duran baltayı kapıp sandığa kilitlemiş... Karısı sebebini sorunca... E, belki onu da kedi kapar demiş. Karısı... Kedi baltayı ne yapsın? Deyince hoca şu cevabı yapıştırmış. İki akçelik ciğeri kapan kedi... Kırk yıllık baltayı almaz mı hiç? Hoca dul bir kadınla evlenir. Beşinci günü... Kadının bir çocuk doğurduğunu görünce... Hemen aşağıya inip... Kalem, divit vesaire alır... Çocuğun kundağa yanına koyar. Bu sırada Loza kadının yanında bulunan kadınlardan biri sorar. Hoca bunları çocuk ne yapacak? Hoca başını sallayarak der ki: "He, 9 aylık yolu 5 günde alan çocuk herhalde birkaç gün sonra okula başlar." Akşehirli bir tüccar her rastlayışında hocayı evine çağırır. Hoca bu ısrarlı davet üzerine bir gün tüccarın ziyaretine gider. Fakat ev sahibi kendisini pencereden görür görmez başını içeri çeker. Kapıyı ev sahibinin karısı açar. Ah vah vah efendi şimdi dışarı çıktı. Geldiğinizi duyarsa canı sıkılacaktır. Diye söylenen ev sahibinin karısına... Efendinize söyleyin bir daha dışarı çıkacağı zaman başını evde unutmasın. ...kardeşinin eşeği kaybolmuş. Adamları hocayı yolda görüp... ...efendi biz hepimiz bir yana dağılıp eşeği arayacağız. Sen de şu bağların arasına bakıver bari. Demişler. Hoca türkü söyleyerek bağların içine dalmış. O sırada tanıdıklardan birine rastlayıp... ...hoca burada ne ararsın? ...diye sormuş. Hoca... ...subaşının eşeğini ararım. Demiş. Adam hayretle... ...bu nasıl eşek aramak? Türkü söyleyip geziyorsun... ...deyince hoca gülmüş ve şöyle demiş. <gülüyor> Elin eşeği türkü söyleye söyleye aranır. Hoca Konya'da bulunduğu sıralarda... ...çömezlerinden biri büyük camilerin minarelerini göstererek... Hoca efendi... ...acaba bunları nasıl yaparlar diye sormuş. Hoca gülmüş ve demiş ki... Ha, ...bunu bilmeyecek ne var yahu? <gülüyor> Kuyuların içini dışına çevirirler minare ol. Bir gece hocanın karısı... ...aman hoca biraz ileri gitsene der. Bunu işiten hoca hemen yatağından sıçradığı gibi pabuçları ayağına geçirir yürümeye başlar. Bir iki saat yürüdükten sonra yolda tanıdığı bir adam araslar şöyle der: Hemşerim ak şehire vardığım vakit çok rica edeceğim bizim eve uğra da... benim karıya bir sor bakalım daha gideyim mi? Gevezenin biri latife olsun diye hocaya. ''Hocam biraz evvel koca bir hindi dolması getiriyorlardı.'' der hoca. <gülüyor> Bana ne? Deyince geveze... ''Zannedersem sizin eve götürüyorlardı.'' Deyince hoca da şöyle demiş. E öyleyse sana ne be birader. <gülüyor> hoca bir gün Konya sokaklarında dolaşırken... ...bir konak gözüne ilişmiş. Evin bu kadar büyüğünü o güne kadar görmemiş olan hoca... ...dikkatli dikkatli binaya bakarken... ...konağın uşaklarından biri yanına sokulup... ...hocam niye öyle almışsın hocam? ...diye sormuş. Hocada... He burası neresi diye merak ettim de ona bakıyorum. Cevabını vermiş. Adam hocayla alay etmek için... ...burası değirmendir hocam. ...demesi üzerine hiçbir lafın altında kalmayan hoca demiş ki... ...bu değirmende çalışan hayvanlar da... ...bu bina kadar büyük müdür? Hoca merhum karısının ölümü üzerine... ...yeni bir kadını nikahlar. Kadın dulmuş. Daha ilk geceden eski kocasının meziyetlerini... ...sayıp dökmeye başlar. Hoca ilk zamanlarda buna pek aldırış etmez. Fakat gitgide içerlemeye... ...ve gitgide o da rahmetli karısını... ...met etmeye başlar. Bir gece kadın gene... Ah bizim rahmetli efendi... ...ah... ...deyince hoca da dayanamaz... ...kadını bir tekmeyle yataktan aşağı yuvarlar. Karısı bu muameleye şaşırıp... ...efendi sana ne yaptım? ...diye sorunca hoca da şu cevabı verir. Be kadın! Bir ben, bir sen. Bir senin eski kocan, bir de benim eski karım. İnsaf et yahu, dört kişi. Bu ufacık yatağa sığar mı? <gülüyor> Hoca gene bir gün merkebini kaybetmiş çarşıda bağıra bağıra benim merkebi kim bulursa yükleri ve semerleriyle ona mükafat olarak vereceğim diyerek herkese bildirmiş adamın biri hocaya yularıyla bulana tekrar verdikten sonra ha kaybetmişsin ha kaybetmemişsin diye sormuş Hoca gülerek demiş ki <gülüyor> bulmak zevkini o kadar ehemiyettsiz mi zannediyorsun Bir gün Nasrettin hocanın komşusu Hocam sizde 40 yıllık sirke varmış. Biraz verseniz de hastamıza ilaç Imkansız İmkansız veremem. Hoca vermek istememiş. Komşusu sebebini sorunca demiş ki... Eğer o sirkeyi şuna buna dağıtsaydım... Kırk yıldan beri o sirkeden bir lokma eser kalmazdı. Hoca bir yıl sıkıntıya düşmüştü. Her masraftan kısmaya başlamış... Eşeğin yeminden... ...kısa kısa bir avuçluk arpaya indirmiş... ...ve günün birinde ansızın hayvan ölmüş. Bunun üzerine hoca şöyle demiş. Hay Allah! Tam hayvanı gıdasızlığa alıştırıyorduk... ...ömrü vefa etmedi. Bir gün bir mecliste helvadan bahis açılmış. Hoca... ''Ne zamandan beri canım helva istiyor, bir türlü pişirip yiyemedim.'' Deyince... ''Canım bu o kadar güç bir iş mi ki neden pişirtmedin?'' Demişler, hoca... ''Vallahi un bulundu, şeker bulunmadı, şeker bulundu, yağ bulunmadı.'' ''Bunların üçünün bir araya geldiği hiç olmadı mı?'' Diye sormuşlar, hoca şöyle demiş... ''O zaman da ben bulunmadım.'' Hoca eşeğini kaybetmiş. Hem arar hem şükredermiş. Yolda kendisine rastlayanlar bunun sebebini öğrenmek istemişler. Hoca demiş ki. Efendim üstünde bulunmadığıma şükre diyorum. Eğer üstünde bulunsaydım şimdi ben de onunla birlikte kaybolacak. Hoca bir gün kasaptan ciğer alır. Yolda giderken ahbaplarından birine rast gelir. Ahbabı der ki sana bu ciğerle nasıl güzel ve lezzetli bir yemek pişirdiğimi bir kağıda yazayım da sen de ona göre pişir. Hoca bu teklifi hoş görür. Ahbabı da bu kağıda çabucak bir ciğer yemeği tarif namesi yazar hocaya verir. O da bunu alarak dalgın dalgın yoluna devam ederken ansızın bir çaylak gelip elindeki ciğeri kapar. Hoca telaş etmeden elindeki yazlı tarifnameyi çaylağa gösterip bağırır. Nafile nafile alıp götürdün. Ağz tadıyla yemeyeceksin. Bunun tarifnamesi bendedir çünkü. Bir gün Akşehir'de Softa'nın biri gelip... ...kasabanızın en alimi hangisidir diye sorar. Hocayı tarif ederler... ...arayıp bulur. Hocam sana kırk sualim var. Bakalım hepsini bilecek misin der. Onu bilmem, şunu bilmem, bunu bilmem diye düşünmeden ayrı ayrı bilmem cevabını verir. Niye hepsini birden bilmem demedim diye sorarlar. Ben haksızlığı sevmem. O zahmet edip birer birer sordu. Ben de birer birer cevap verdim. Koca bir gün atabilmek ister. Fakat hayvanın hem boyu yüksekçe... ...hem de bir hayli oynak olduğu için... ...bir türlü üstüne sıçrayamaz. Kendi kendine... Ah gençlik ah! vaktiyle böyle miydik? Diye söylenir. Sonra etrafına şöyle bir bakıp... ...kimseyi göremeyince... Adam sende! Gençliğinde de bir mahta mıydın yani? Komşulardan biri telaşla hocanın evine koşarak. Aman hocam yetiş karımla baldızım kavgaya tutuştular. Neredeyse birbirini öldürecekler. Senin sözünün tesiri büyüktür. Ben aralarını bulmaktan aciz kaldım. Şunlara git de bir nasihat et. Deyince hoca sorar. E kavgalarının sebebi ne peki? Aralarında yaş üzerine bir münakaşa mı vardı? Adam hayır yaştan bahsetmediler. ...deyince hoca komşusunun sırtını okşayarak der ki... ...öyleyse hiç telaş etme... ...evine dön... ...şimdiye kadar onlar çoktan barışmışlardı. Kıyamet ne zaman kopar? ...diye hocaya sormuşlar, o da... ...hangi kıyamet? ...demiş. Kıyamet kaç tanedir hocam? Demişler... ...efendim karım ölürse kıyamet... Ben ölürsem büyük kıyamet diye karşılık vermiş. Nasrettin Hoca bir gün Akşehir'den Sivrihisar'a gitmeye karar vermişti. Bir sabah alaca karanlıkta kapının önünden Sivrihisar'a giden bir arabanın geçtiğini görünce hemen yataktan fırlamış ve don gömlekle evden çıkarak koşup arabaya yetişmiş. Arabadakiler hocanın tuhaflıklarına alışık olduklarından bu haline gülmekle iktifa etmişler ve kendisine yer vermişler. Hocanın hoş ve neşeli sözleriyle yol çok eğlenceli geçmiş ve nihayet Sivrihisar'a varmışlar. Sivri hocayı don gömlekle karşılarında görünce, <gülüyor> aman hocam, hocam bu aman. ne hal ya? diye sormuşlar. Hoca merhumda gülerek cevap vermiş. <gülüyor> Sizi pek göreceğim geldi de elbise giymeye vakit kalmadan kendimi arabaya attım buraya geldim. Nasrettin Hoca Bursa çarşısından bir çoğa şalvar satın alır. Parasını verip gideceği sırada kendi kendine Şalvarım o kadar eski değil daha bir müddet gider onun yerine bir cübbe alsam daha iyi olur. Diyerek dükkancıya şalvarı almaktan vazgeçtiğini onun yerine cübbe alacağını söyler. Dükkancı da hocanın boyuna göre bir cübbe verir hoca dışarıya çıkarken dükkancı hatırlatır. Aman hoca efendi para vermeden gidiyorsun yahu. Allah Allah cübbenin yerine şalvarı bıraktım ya. İyi ama şalvara para vermedin ki. Deyince hoca hiddetlenip. E sen ne tuhaf adamsın be birader. Bir de almadığım şalvarın parasını mı vereyim yani. Nasrettin hoca bahçeyi kazarken küçük bir define buldu. ...alıp saklamış. Bunu haremine göstermek için önce kendisini tecrübe etmeye karar vererek... ...koynuna bir yumurta sokup sancılandığından bahisle yatağına girmiş. Ve bir hayli sıkıntı taklitleri yaptıktan sonra yumurtayı çıkarıp göstermiş. Bunu kimseye söylememesini tembih etmiş. Biraz sonra camiye gitmek üzere evden ayrılınca... ...karısı hemen pencereyi açıp komşuya seslenerek... O da kocasına söylemiş. Kocası da az sonra kahveye gidince oradakilere anlatmış. Hoca camiden çıkıp kahveye girince halk gülerek nasıl yumurtladığını sormuşlar. Hoca bunun üzerine şunu demiş. Tebekkeli değil atalarımız karıya sır söyleme demişler. Allah'a sevgili yavrularım. Allah sımarladık sevgili yurttaşları. Yeah. <laughs>